Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz hadis-i şerif meraklıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduklarını dinlemek isteyen onun sohbetinde bulunmak isteyen, o hayatta olsaydı şimdi ne buyuracaktıysa, hadis-i şeriflerle beraber, onun sohbetinde bulunmuş gibi oluyoruz. Kainat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinden, tabi kuran ı Kerim'in beyanından sonra, daha üstün bir kelam olamaz. Onun için sizler, bahtiyar insanlarsınız. Bugün de inşallah, yani bir hadis-i şerif çok uzun hemen hemen yarım sayfa bir sayfaya yakın. Fakat diğer bir hadis-i şerif de meşhur olduğu için onu daha kolay anlarsınız. Eskiden beri duymuş olduğunuz hadis-i şeriftir diye düşünüyorum tabii. Belki ikisine birden mana vermek nasip olur. İnşallah sizler de Kaanat sallallahu teala ve sellem takikalarınızı, vakitlerinizi geçirmiş olursunuz, süslemiş olursunuz. İnsanlara da tebliğ edersiniz inşallah. Hadis-i Şerif dersi başladı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Çünkü böyle hoca vasıtadır. Arada duyuruyor. Ama biz Rasulullah'tan dinliyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu itibarla bir an evvel insanları haberdar ediniz. kainat Efendisi'nin şefaatine kendinizi namzet ediniz. Ve'inebid-derdâ'i radıyallahu teâlâ'nu kâle semi'tu Rasûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem'e yekûl Abu Derde Hazretleri meşhur sahabiyi rivayet ediyor. Buyurur Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Ne bahtiyar insanlar. Hep kainat efendisini dinlemişler, işitmişler. Ondan ezberlemişler. Ümmete tebliğ etmişler, nakletmişler. Kazanmışlar, kazandırmışlar. Bir daha o saadet ele geçecek bir şey değil. Buyurdu Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Men se seleke her kim girerse tarikan bir yola yeltemişü ararsa fiy o yolda ilmen bir ilim ararsa yani hep ilimlerde mukarriben ile Allah Teala kaydını koyuyor şarhler muhacirler yani Allah'a yaklaştıran ilim her ilim her bilgi çünkü dünya kadar yanlış bilgi var yalan bilgi var zararlı bilgi var Kur'an'a zıt, ayete hadise zıt, vahye zıt ters muhalif e, bilgiler var yani dünyada bu ilimlerin e, çoğunda yalan yanlış var. Onun için onlar onların tahsili için girilen yola böyle bir müjde yok. Aksine onlar ateş yoludur. Ama Allah'a yaklaştıran ilimdedir. Ayet, hadis, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. Tabii bunların öğrenilmesi için de alet ilimleri dediğimiz sarf, <gülüyor> nahiv işte mani, beyan, bedi, usulü, fıkıh falan bunlar da e, vasıta ilimlerdir. Vasıtalar için maksatlar hükmü vardır. Yani neye kavuşturuyorsa o vesile olan ilim ilimde emsile bina bile tefsir hadis hükmüne giriyor o bakımdan. Çünkü onları okumasan ayet hadisi anlayamazsan vesileler için maksatlar hükmü vardır. Yani maksatlara verilen yani bizim gayemiz Allah'ın kelamını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanını anlamak ya maksat o. Ama vesileler için maksatlar hükmü vardır. Lil vesayil hukmul makası. diye. Ne demek bu kaide? Yani işte o elif elif ba'dan tut. Reis mi elif be okumasan nasıl Kur'an okuyacaksın? E o vesileler için maksatlar hükmü vardır. Yani değeri aynıdır. O ayrı bir şey. Ama burada mevzu nedir? Allah'a yaklaştıran ilim tahsilinin yoluna girerse, sehelallahu lehu Allah da onun için kolay eder tarıkanil cenneti. Cennete giden yolu kolay eder çünkü dünyada ona salih ameller nasip eder, ahirette maşrure çıktığı zaman ilim sahiplerine o ilimleri şefaat eder, alimler şefaat eder, üstatları şefaat eder veya işte, ilimle uğraşan okutuyor, talebeleri şefaat eder. Her yani ahiretin kolaylaştıracak, cennet yolunu asan edecek e, nimetlere kavuşur. Dünyada da ahirette de. Dü Allah'ın dininin, ilminin yoluna girenler. Yani şimdi insanların çoğu medreseye gidemiyor, vakit bulamıyor, çoluk çocukların mağsiyetlerini teminle meşgul oluyorlar. Bu da tabii bir zaruret oluyor. İlkokul, ortaokul, liselerde İslami ilimler yok. Ayet, hadis, fıkıh, hakait, tasavvuf yok. Bundan dolayı, yani sohbet dinlemeye gitmek, ilim meclisine gitmek, yani tabi televizyondan, radyodan, internetten alınanlar da ilim oluyor. Fakat bu yola girmek meselesi de bir çaba harcamak, bir adım atmak durumu öne çıkarıyor. Bu da tabi işte derneklerde, vakıflarda, mescitlerde yapılan, kurulan ilim meclisleri, halekaleri kalmadı da pek. Yani bu işte güvenlik sorunlarından vesaireden, Diyanet Camilerinde birçok şeyi izne bağlamış, yasak etmiş. Yani bir alim çıksa ders okutamıyor. E, bu bakımdan e, yollarımız az, daraldı yani. Cennete giden yolları darattılar. Cehenneme giden yolları genişlettiler. Bütün internetlerin ve teknolojinin e, tamam biz de o vasıtayla ulaşıyoruz ama binde bir kanal bizim gibi ilimle uğraşan var. 1999'u filmle uğraşıyor. Dolayısıyla cehenneme giden yolları kolay ettiler. Yani bu e, bu düzenler emperyalist sistem yani efendim kültürümüzü bozduğu, ilmimizi bozduğu, yazımızı bozduğu, efendim okumamızı bozduğu, her kültürümüzü değiştirdi. E bu şu anda takip edilen e, bilgi kaynaklarının ekserisine bakarsan ahiret inkar, haşri inkar cennete cana inkar efendim ayet hadislerde geçen konuları hurafeye göstermek suretiyle efendim bunları batıl gibi göstermek suretiyle işte dünyanın zevklerini dünyanın maddi menfaatlerini dünyanın keyiflerini öne çıkararak iştah kabartarak şehveti tahrik ederek bütün gençliği bütün milleti işte gördüğünüze inanın şunu yemeğe bakın, şunu almaya bakın, şunu kazanmaya bakın, şunu, şunu izlemeye bakın. Gözlerini gönlünü boyamışlar yani. Onun için biz şimdi bu aradan bizi cennete kavuşturacak yolları öğrenmek için çok çaba harcayarak efendim bu vasıtaları kullanmamız lazım. Zaten de eskiden biz camilerde okutuyorduk. Ben senelerce hiç hala camisinde, merkezinde okuttum caminin içinde. Şimdi hangi camiye gidipler ders Hemen bir müftülükten yazı gelir, müezzine imama kapatın cami namazdan sonra gitsin. E çünkü böyle oldu. E zaten okutan da kalmadı camiler bakımından konuşuyorum. Birkaç medreseler var. Bunlar insanlar zaten bulamıyor. İlim yolları çok kapandı yani. Bu demektir ki cennet yolları kapandı demektir. Ne kadar dizi, film yolları açıldı, bu demektir ki cehalet yolları açıldı. Cehalet, cehenneme götürür. Onun için Allah için İslam'ı öğreneceği bir ilim tahsilinin yoluna girse, Allah cennetin yolunu ona kolay eder. E çünkü orada namaz öğrenir, oruç öğrenir, gusül öğrenir, abdest öğrenir, zikir öğrenir, faziletli ilim öğrenir. E onlar amel ederse de cennete gider. Amel etmese bile e, ilim sahibi olmanın mutlaka faydası var dünyada, ahirette. Bir gün o ilim adamı amel ettirir. Yani cebinde paran olsun demiş. Anladım. Şimdi lazım olmaz, bir gün lazım olur. Harcamıyorsan da şimdi, hiç olmazsa zaruret olduğunda harcayacağın bir şey var. E senin bir ilmin olsun bir şey bil de Ayet-i Hadesi bil de şu anda amel nasip olsa keşke ya ne hali. olmuyorsa da, e, hiç olmazsa Yapayım dediğin anda bir şey bilirsin. Ölüm gelse şu anda ne okuyacağını bilirsin. Bir tevbe istiğfar etmeyi bilirsin. İlim kadar insanı dünya ahirette affettirecek bir vesile var mıdır? Ve innell mala kete şubeski meleklerle tevârûdini hatta elbette kanatlarını gererler lıtalibin ilm. İlim tahsiline ne çıkan? O yola çıkan talebe için. Ama şimdi kız erkek karışık. Başları açık, bacakları açık. O ona bakıyor, bu buna bakıyor. Böyle bir sistemde kızları erkek hocalar okutuyor. Erkek kızlar, hoca, kadın hocalar okuyor. Küllün fıkıhta haram olan, Kur'an-ı Kerim'in beyanlarına taban tabağına zıt olan, müminlere söyle gözlerini yumsunlar, namuslarını korusunlar ayetlerini. inanan kadınlara söyle gözlerini yumsunlar. E neden gözlerini yumacak? Hangi şeyden gözünü yumacak? Gözünü yumacak da gidip duvara mı vursun? Ona diyor erkeğe bakma, ona diyor kadına bakma işte. E Nur suresine bu hadler sırf bana mı ya? Bugünün bu Müslümanlarına bu cicili bir başörtük yiyen Müslümanlar var ya bizim. Bizim takım. Sonradan görme zenginler olmuşlar falan. E bunlar, bu ayetler bunlara inmedi mi? Kadınlar erkeklere el uzatıyor, kürek gibi erkekle. E hocansın hayretli karamanı olsa kadın elli tutulur diyor. Kadın erkek tokalaşmak var diyor. Kainatın efendisi kadar tertemiz insan sallallahu aleyhi ve sellem bir kadına el vermemiş. Helal olmayan, nikahsız olmayan bir kadına el vermemiş. E sen nasıl bu insanlara diyorsun ki bu memleketin durumu ortada, milletin gözü ortada, bakış açıları ortada, fitne, fesat zamanı, ahir zamanda birbirine tutabilirsiniz, dokunabilirsiniz. Ne Hocanı e, hoca ne olursa gide, gideceğin yerde bu olur. Geleceğimiz nokta bu oldu işte. Nerede şeriat, nerede fıkıh, nerede helal, nerede haram? Kitaplarda kaldı. Onun için e, rast gelen talebeye üniversite talebesi, lise talebesi bilmem. Bunlar okuduğu ilimler ne Allah aşkına? Besmelesiz, hamdelesiz, salvelesiz ilimlerin sonu fevve Sonu kesiktir, hayırsızdır, bereketsizdir buyurulan, başında Allah olmayan şeyler var. Onun için, efendim, ilim tahsil eden Allah için, ayet hadis okuyacak da millete ahireti anlatacak, cennetten, cehennemden haberdar edecek, milleti cehennete teşvik edecek. Azaptan kurtarmak için malını, canını icabda sarf ediyor. İlim tahsil eden, e, kolay mıdır? Gurbete gidiyor, ne zorluklar, ne zahmetler çekiyor, ekinci anasının koynunda, kucağında hoca mı olmuş? E o zaman melekler işte ayağına, altına kanadını geriyorlar. Niçin? Rillan, e, razı oldukları için, bir maya onun yaptığı e, ilim tahsilinden razı oldukları için, ona hürmet ettikleri için, ta, tazim ettikleri için, onun tahsil ettiği Kur'an, tefsir, hadis, fıkıh ilminin hakkına tevkür etmek için, yani vakar vermek, şanını yüceltmek için. Şimdi dünyanın en büyük e, Cumhurbaşkanı, Başbakanı, baş, Başkanı gelse, Ayağın altına kırmızı kalı seriyorlar. Kırmızı kalı da işte neyse naylondan mı bilmem mi, plastikten mi nedense. yani e, de yerim de en yünden sersinler. Hadi canım daha kalitelisini ipekten sersinler. Ne olacak? Ama bir molla ilim tahsiline Allah için giderken yoluna ne oluyor? Melekler kanatlarını ayağının altına seriyor. Bu din ilminden büyük bir şey var mı ya? Onun için, çünkü onun yaptığından razı oluyorlar, e, memnun oluyorlar. Onu razı etmek istiyorlar. İki manada var. Ya onlar kendileri beğendiklerinden oluyor ya da iradete ridâh. İlim talibini razı etmek için yapıyorlar bunu. Ama e, talebe bunu görmüyor. He, tefsir, hadis ilmine, fıkha, tasavvufa gidenler. Meleklerin kanatlarını görseler, yollarına serilmiş bu millet, üniversite kapılarında kuruk olur mu? Liselere efendim, gitmek için, dünya ilimlerini tahsil için bu kadar para veriyorlar. Medreseler bedava, gitmiyorlar. Allah'ın ilmi bedava, okumuyorlar. Öte taraftan özel okullar, bilmem neler, 30 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira, efendim, bir de yetmiyor. Haricen hocalar tutuyorlar. Eve getiriyorlar. Saat başı bilmem kaç liralık. Onlara dersler veriyorlar, verdiriyorlar çocuklarını. Yetiştirmeye çalışıyorlar. Halbuki çocukları okullara giderken ayaklarının altına hiçbir şey seren yok. Meleklerin rızası yok. Allah'ın rızası yok. Ben diploma almasınlar demiyorum. Efendim seni derdi. Bu yalanları çıkarırlarsa bu kitaplardan biz yani ...mimarlık, mühendislik, doktorluk okumaya karşı değiliz. Ama felsefe, melsefe, vahyin karşısına çıkarılan akılcılık, mantıkçılık bu. Cahiz değil. Ama doktorluk, tıp faydalar var, mimarlıklar lazım, mühendislik lazım. Yani dünya kadar e, branş var. Bunlara biz karşı değiliz. Ama neden sonra? E itikadını öğrenecek. Fıkhını öğrenecek, ilmi halini öğrenecek. Önce Allah'a kulluğunu öğrenecek. Sen en evvel yok diploma alsın, yok altın bilezik koluna taksın, yok ondan sonra bir şey e Ne oldu? Geldi 30 yaşına kelime-i şehadet bilmiyor. Geldi 30-35 yaşına ehl itikadını bilmiyor. Mizan nedir bilmiyor, sırat nedir bilmiyor. Efendim, ahiretten, cennet, cehennemden haberi yok. Bir şey konuştuğun zaman da ne konuşuyor bu ya? Hangi gezegenden gelmiş zannediyor bizi? E böyle bir cahillikle beraber sen evvela dünyayı öne alırsan... Dünya kaç senelik? 60-70 arası ortalaması bu millet gidiyor ahirete. E 60-70... E bu 40-50 senelik diyelim yani. Bunun çocukluğu, gençliğin çıktıktan sonra... Bunun yani... 50 senelik, 60 senelik... Bir hayat için... E sen bu kadar mesai harcayıp... Günlerini, gecenini harcayıp... 12 seneye çıkarttılar. 4 artı, 4 artı, 4 artı... Artı da artı. Ondan sonra... Adam, e, artı kabir, artı sırat, artı mizan, artı nasıl gidecek bu adam cennete? Ahiretten bir şey öğrenmedi ki. Artı artı koyuyoruz ama artı artı kabire gidiyor bu artı. Halbuki bunun en başında ne lazımdı? İtikat, ilmi hal, Allah'ına kulluk vazifelerini önce bilmesi lazım lazımdı. Elif'e mertek çakıyor. İnna artaynay okuyamaz, okusa talimle okuyamaz, tecvidli okuyamaz. Allah'ın keliminden haber yok mu gençliğimizin ya ve innel âlim <Sessizlik> meşhursuz Allah'ın dinini bilen bir alim kişi için destakfur elbet taafister mafret dilenir lehü kendisi için memfise maavat köklerde ne kadar melekler varsa ve memfil arı yerlerde ne kadar mahlukat ve canlılar var Hattel lhi tanfil mai sudaki balıklara varıncaya kadar çünkü neden ilmin faydası çoktur? Her şeyin maslahatı ve menfaati neye bağlıdır? İlme bağlıdır. Allah'ın dininin ilmi yoksa denizlerde fesada gider, karalarda fesada uğrar. Zahara'l fesadü fil bari vel bahri bima İnsanların ellerinin işlediği günahlar yüzünden karalarda denizlerde fesat çıktı. Bak diyorsun orada buzullar eriyor. Bak diyorsun orada bilmem küresel ısınma var. Bak diyorsun, bütün bunlar neden oldu? Allah'ın dinini bilmemekten oldu. Dünyanın ağaçlarında diken yoktu. Ekşi yoktu, maykoş yoktu. Bütün ağaçlar ilk yaratıldığında Ademoğlu hangi ağacın yanına gitse bir semere, bir lezzetli, tatlı bir ürün veriyor. Bugün ağaçların çoğunda ürün yok. Ne zaman oldu bu? Ne zaman dediler ki Allah'ın oğlu var, kızı var, haşa. İlk Allah'a iftira edip evlat isnat edenlerin sözlerinin keburatı kelimeden takrururü min afvaim ağızlarından çıkan o ağır kelime yüzünden hani Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ya Tekaddu's semavat tafatların az kalsın gökler yarılacak yerler çatlayacak Da'laru takrurü'l cibalu hadden dağlar düşecek en da'ul veleden Allah Teala'ya e, çocuk isnat ettikleri için bu müşrikler ilk şirk sözü ve bu neden oldu cehaletten oldu ilim olsaydı hakiki ilim olsaydı Allah evlattan çocuktan münezzedir Eşten, ortaktan münezzehtir, yardımcıdan, anadan, babadan münezzehtir. Bir yelit ve lem yület sırrını bilseydi bu insanlık, o zaman bu lafı söylemeyecekti. Bu laf söylenmeseydi de diken diye bir şey olmayacaktı, ekşilik bir şey olmayacak. Her şey bal gibi, dünya cennet hayatındaydı ilk kurulduğunda. Müşriklerle beraber Nuh Aleyhisselam'ın ümmetinden başlayan süreçte, çünkü Adem Aleyhisselam ile Nuh Aleyhisselam arası 10 asır geçti, 10 asırda Kânin nâsı ümmetten vahideten. Tek din üzere, hak din üzere, İslam üzere geldi. Gitti. Kabil bir tek kafir oldu falan. Bunlar şahsi, te tek kişiler. Ama ümmetler olarak hep hak din üzereydi. Ne oldu on asır sonra? Nuh aleyhisselamın ümmetinde puta tapmalar, vetler suallar, yahuslar, yavuklar başladı diyor Kur'an. E bunlar Allah'a ortak ettiler. Ondan sonra dünyanın düzeni bozul. Anladın mı? Şu anda Allah'ın hak dininin tatbiki olsaydı, bu ilim olsaydı, bu denizler böyle kirlenir miydi? Efendim, bu kadar hayvanlara zarar verilir miydi? Hayvanların türleri bitiyor ya. Birçok hayvanın şu anda türü bitti. Üstümüzden geçen, efendim benim çocukluğumda belki de 40 sene evvel, 45 sene evvel İstanbul'un üzerinden geçen sürüler, hayvan diyelim kuş sürüleri şu anda bir kısmı yok. Ve o sürülerin güzergahları, yolları değişti. Sen çanayileşeyim diye... Komşuya zarar ver, ona zarar ver, buna da bir duman yap kanserojen. Bütün bitkilere sirahat ediyor, yapıyor orada bir sentral. O sentralden çay bahçeleri bozuluyor, fındıklar bilmem ne oluyor. E bütün millet çayı içen kanser oluyor, fındığı yiyen ülser oluyor. Yani bu ne hale gel? Bütün bunlar neden sebep oldu? İlimsizlikten. Çünkü ayet ve hadisler bilinseydi kul hakkı, komşu hakkı, Müslümana eziyet, kula zarar, hayvana zarar, canlıya zarar, yeşile zarar, bitkiye zarar. Bütün bunlar Allah ve Rasulü'nün ilimleri doğrultusunda mülaza edilseydi ki bu devlet olarak böyle düşünülmeliydi. Tabii yani şahıslar olarak biz kaç kişiyi kurtarabiliriz? Kaç kişiye faydalı olabiliriz? Bu devlet düzeni olması lazımdı. Devletin kanun ve nizamı bunun üzerine Kur'an, şeriat, sünnet nizamı üzere olsaydı bütün bunlara öncelik verecek. Ama şimdi neye öncelik veriyor? Petrol gelsin de nereden gelirse gelsin. Ondan sonra ne oluyor? Bütün İzmit Körfezi'ne bir petrol bilmem ne. Hayvanlar, kar, kar, karabataklar, ondan gerçekten karabatak oldu. Sipsiye oldular, kaldılar petrol içini. Devamlı petrol tankerleri e, batıyor, devriliyor, deliniyor. Bütün körfezde bütün memleketler, efendim, okyanuslar berbat oldu ya. Amerika'da, Amerika'da o okyanuslarda öyle böyle büyük olaylar oldu ki petrol gemilerinin batmaları. 20 sene 30 sene yok mu milyonlarca dolar tazminat, milyar dolar tazminat. E ne yaradı milyar dolar tazminat? Balinalar öldü, yunuslar öldü, köpek balıkları, bunların hepsi bir denge unsuru. İnsanların günahları sebebiyle karalarda, denizlerde fesat çıktı. E i̇nsanların günahları suçları neden oldu? E ilimsizlik. Hak ilim olsaydı bunları engelleyenler bulunurdu. Ama cehalet rezalet getirdi. Şimdi onun için denizdeki balıklar bile niye alimler için istifade ediyor? Ne alakası var balıkla? Ama bütün alemin menfaati ve maslahatı alimin ilmini neşretmesine bağlı. Alim hak olan ilmini doğru bildiğini doğru yerde konuştuğu takdirde balığa da faydası var. Ala balığa da faydası var. Dereye de faydası var. Denize de faydası var. Çünkü doğruyu anlattığı adam gidecek denizi kirletecekken, gölü kirletecekken bilmem ne. Hemen bir vaazdan etkileniyor. Tabi hocalar da keşke bunlardan da biraz bahsetsin Hayvan hakkı, kul hakkı, insan hakkı, komşu hakkı bilmem. ha Aman ben burada çöp bırakmayayım. Ben burada ne yapayım? Bir insana zarar vermeyeyim. Bir hayvana zarar vermeyeyim. E, Tabi balıktan da dualısın. Günahsız ağızdan hayvanlar bile seni günah için istiğfar ederse alimlerde günah kalır mı? Ama hangi alimler? Ama hangi alimler? Onun için e, Efendi Hazretleri derdi. Yani siz hocalar, yani el-i hizmet eden, ee, ilmilamel amel eden hocalar yani şu, şunu yapmış bunu yapmış siz onların şeyine bakmayın hocalar sabunları yanında gezer yani ne demek istiyor e, e, hiç kirlenmez günaha girmez demiyoruz peygamber değil o ama sabunun yanında gezer ne demek nasıl laf olacağını bilir af seni bilir istiğfarın vaktini saatini bilir kabul saatini bilir ilim ilim ilim her şey bilmeye bağlı kardeşim bilmeyenden ne beklenir Hiçbir şey beklenmez. Onun için e, din ilmine çalışıp okuyup okutmak suretiyle günahsız hayvanların denizdeki balıkların dahi istifarlarına mazhar olsak herhalde ahirette rahat ederiz, değil mi? Ve fazılül alim'i ilim sahibi efendim itikat fıkıh ilimlerinde mütebahhir, yani tabi böyle deniz, ya gibi böyle güzel bir alim. Min üstünlüğü alel abidi. Abid düzen. Abid kim? İlmi yok. Ee, yani şöyle. İlmi halini biliyor yine. Abid dediğin zaman ham sofu, ham softa. helal haram diyen. Yok tavuk yenmez. Yok etten kaçıyorum, yağlı yemiyorum bilmem ne falan. Bunlar sofuluk değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem et yerken, yemişken senin bunu yememen veya bunu yasak sayman, e ...senin e, dinden çıktığını gösteriyor bir de helal haram diyerekten dinden çıkarsın. Az yersin ayrı dava. Buradaki abidden maksat, öğrenmesi gereken kadarını biliyor. Yani elüstret itikadı ve ilmihal fıkhını bilmeyen adam namazda kılamaz ki. Onu konuşmuyoruz canım o serserileri ya. Ondan sonra efendim yok hay deri, yok kalen deri, yok bilmem ne bilmem ne. Sakalları keserler, bıyıklar uzatırlar, kafalarına bilmem ne takarlar... Böyle Osmanlı zamanında da çok dolanıyordu bunlar böyle derviş ayağını Anlıyor musun? Bunları kastetmiyoruz biz. Abidin maksadı nedir? Gerektiği kadar ilûhiyet itikadını biliyor. Gerektiği kadar yani zaruri ilmi halini biliyor. Gerek kalan inzivaya çekilmiş. Kesreti ibadetle meşgul oluyor. Sıralı zikir ve ibadet yapıyor. Yani ileri derecede ilme derinlemesine dalmıyor. Fazla ilimle de meşgul olmuyor. İnsanlara da irşat vazifesi görmüyor. Yani Bağız etmiyor, nasihat etmiyor, ders okutmuyor, insanlara karışıp görüşmüyor. Neden? Benim için daha selamet, köşeme çekeyim, ibadetimi yapayım hesabına gidiyor, ahiretim daha iyi olsun. Tamam ama e, bazen de faydası da olabilir, olabilir, ahir zamandadır, fitne zamandasın. İnsanlarla çok karışıp görüşmemek selamet bakımından efendim, iyidir falan filan. Ama e, insanların sıkıntısını çekip de onun için e, Büyüklerden biri öyle anlatıyor. Şimdi tam bazı kere çok kitap baktığım için isimlerde oluyor, oluyor. İftilaf oluyor. Bazı zaten isimler de şey. Imam nispet edilen bir şey. Bir de bak işte daha böyle aynı şey. Nispet ediliyor. Sübhane'yle bette olduğu gibi. Ve işte yüz kere rüya da görmemesi gibi. Yani bir de bu da çok oluyor. Onun için herkes bir kitapta rastladığına göre yok o değil bu değil diyor. Mühim olan ma manayı anlamak efendim cennette bir köş görüyor. Sadece ha maruf Hazretleri. Şimdi hatırıma geldi. maruf Kerki Hazretleri Hazretleri cennette bir köşk görüyor. E, soruyor bu köşk kimindir? Diyorlar İmam Ebi Yusuf'undur. İmam Ebi Yusuf o zaman Bağdat'ın kadısı. E, maruf Kerki Kerhi Evliya'nın reisi. Onun döneminde ondan büyük veli yok. Ondan sonra da kıyamete kadar ondan büyük veli yok. maruf Kerki bu ya. Radıyallahu Allah Sıralı ibadette meşgul keşif ehli. onu artık keşfini keramet İttifaklı bir insan. Ama Ebü Yusuf kadı, yani devletin resmi yani İmam-ı Azam kadılıktan kaçtı falan ya. Ama Ebu Yusuf'a nasip oldu bu kadılık işi. Ne yapacak? O olma, sen olma, ben olma. Bu sefer e, Yanlış fetva verenlerin de gelme tehlikesi var. Onun için biri de Diyanet Reisi olacak. Keşke tam ehl Sünnet bir Diyanet Reisimiz olsa mesela. E, bu münasebetle onu da söylemiş olayım. E, TGRT'nin hocalarından şu da Ay Ayvallı. Ayvallı da Ramazan, Ramazan Ayvallı hocaefendi. Pirus Teqrete İhlas grubu Ehl-i Sünnettirler. Hilmi talebeleri Efendi talebeleri eee Abdülhakimarvasa Hazretleri'nin silsilesinden e, intisaplıdırlar. Ehl-i Sünnettirler. Mesela ne diyor? Diyanet'in Kutlu Doğum Haftası. Allah'tan bu sene Kutlu Doğum şeye gitti. Karambola gitti bu referandumdan. O da hoşuma gitti. Çünkü bu Kutlu Doğum miladi olarak dini değerlerimizin hepsi hicriyken bir tek bunu miladiye çevirerek aslında deneme yaptılar. Bak ben bunu senelerdir bas bas hapisten bile mektupta yazdım. Hapisten bile mektuplarımda yazdım. Hapishane mektuplarım yakında basılacak. İkici tane de inşallah son şeyleri tahsilini yapıyoruz. Bugün gördüm yani altyazıda TGRT'den. Ne dedi orada hocaefendi? Bu Fethullahçı Dinler arası diyalogcuların Diyanet'teki Diyanet'teki Fethullahçıların diyalog dinler arası diyalogcular hani diyorlar ya yok biz 90 küsürdan beri bunu yapıyoruz yeni değil yeni değil. Bir de şimdi bu cumada hutbede bilmiyorum ben bana cevap diye düşündüm. E çünkü ben çok uğraştım bu işle. Başka kimseden çok duymuyordum. Allah'tan bu tekerte de ses çıkartmaya başladı. Ne diye diyor orada? Bu Hicri yani Rebiülevvel'deki esas mevlüt gecesine alternatif değil. Külahımı anlat. Nasıl alternatif değil? Millet mevlid gecesi diye bir şey bilmiyor. Kutlu doğum bir hafta kutluyorlar. Efendim bütün toplantılar bilmem neler. Hiç dinimizin hiçbir şeyi miladiye göre yapılmamıştır. Allah'ın dininde aylar gökteki aylardır. Tamam mı? İnne iddete şur indellâhisne aşara 12 ay olarak Allah katında tespit edilmiş sene. Es senetüsne aşara şehran diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sene 12 aydır. Bu da gökteki ay hesabı Öbürüyle 9-10 gün zaten oynadığı gibi hiçbir düzeni olmuyor. Öbürü sabittir. Nisan hep baharda olur. Gökteki aylar dolanır. Recep kışa da gelir, bahara da gelir. Ramazan yaza da gelir, güze de gelir. Böyle bir şey olabilir mi? Sen Allah'ın düzenlerini mi bozmaya kalkıyorsun? Bak dinler arası diyalogçular miladiye göre dinimizin şeylerine ileriye dönük Şimdi onların hesabı öyleydi ya Yahudistan'da cennete gidecek dinleri bir karma yapacaklar falan. FETÖ'nün şeyi buydu tezi biz. Canımız çıktı bunlara reddiye yapana kadar. Ben bunu bu kadar tahmin ediyordum. Tahmin ediyordum. bu Çünkü nereden çıktı bu iş diye. Fakat bugüne kadar bunu diyememiştim. Ama onlar daha tabii araştırmacı bu Ramazan Hoca. Bunlar daha şey ediyorlar tabii. Her şeyi takip ediyorlar. Diyanetteki diyalogçu yani Fethullahçı diyor o. Diyanetteki Fethullahçıların... Ee, bu mevlid kandili hakkındaki uyarlamalarıdır ayarlamalarıdır çok büyük sıkıntıdır ve açıklama yaptı ki bu hicri olan gerçek mevlid level ayındaki mevlidi e alternatiftir dedi alternatiftir yani okunan hutbe bizi kandırmaya çalıştı alternatiftir ve fetullahçıların uygulamasıdır ya bunu yetkililerimizden rica ediyoruz başbakanımızdan bir an evvel bunu yani izah etsinler Rebül evvel bir hafta kutlayalım. E kutlayalım Rebül evvel bir ay, bir ay. kutlayalım. Bir ay kutlayalım. Değil bir hafta. Ama Rebül evvel kutlayalım. Miladi şeylere uymayalım. Uydurmayalım. Çünkü dinimizin mesela Ramazanımız miladiye göre değil. Kurbanımız miladiye göre değil. Aşuremiz miladiye göre değil. Zilhiccemiz. Efendim ne diyeyim sana ya. Recepimiz, Şabanımız. Hepsi gökteki aya göre. Bunu niye çevirdiler böyle ya keşke Diyanet başındaki adamları el Sünnet olsun Biz bunu isterdik ama durumu görüyorsunuz Daha her işi bozmaya Çalışıyorlar Onun için Abid derken ilimle meşgul olmuyor, sibadetle meşgul olur. Ha şeyi söyledim İmam Ebu Yusuf anlatıyordum İmam Ebu Yusuf tabi kadılık makamına Gelmiş çünkü neden eh, Ehil olan insanlar da bu işleri Boş bırakırsa bu sefer ehil insanların eline geçiyor görevler Şimdiki durumda olduğu gibi, nahil insanların eline geçince müftülükler vazdikler, bunların çoğu yanlış vetva veriyor. Yanlış vetva verdikleri için millet ifsad edebilirler, ediyorlar da. Ne yanlış vetvalar var diye arıyor adam. Neler? Üç talak diyor. Efendim üç talak verdim diyor. Bir sayılırım devam et diyor. Halbuki zinaye teşvik etmiş oluyor. Çünkü üç talaktan sonraki ilişkiler zinadır. Ya dün okudum i̇bn Arabi Hazretleri. Resulullah Efendimiz'i zuhuratta gördüm diyor. Ya Resulullah 3 dalak bir sayanlar var. Onlar milleti zina ettiriyorlar buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fütahat-ı Mekke'nin sonunda 8. cidde var. Darü'l ı Kütübül İlmiye baskısında. 8. cidde var. Resulullah sadece burada milleti zina ettirmek istiyorsunuz? Bunlar ne biçim şey? hocalar türemiş İbn-i Bu İbn-i Teymiye kafası. E Diyanet İbn-i kafasıyla fettua yürüyor. Diyor ki 3 dalak vermişsin 1'dir Böyle bir şey olabilir mi? Üç kere ağzından çıktıktan sonra bunun geri dönüşü var. Ancak hülle meseleci var. Onu da miden alıyorsa. Yani o zaman da ağzından çıkana dikkat et. E şimdi durum bu. Ama tabii İmam Yusuflar bu işe niye geldiler? Para, maaş çok almak için gelmediler. Ehil olmayanlara e, iş düşmesin diye geldi. Şimdi maruf Kerki Kerhi gibi bir evliyanın bu durumda İmam Ebu Yusuf'a çok itibar etmemesini etmesi gerekmediğini insan düşünüyor. Neden? Devamlı Harun Reşid'in sofrasında devamlı kralların saraylarında bir alim düşünürseniz. Ama İmam Ebu öyle mi alimdi? Sonra dedim ki diyor cennette bir köşk gördüm. Dedim bu köşk kimindir? Efanset Şuban hatırlıyorum bu. Lebi Yusuf el Kazı dediler. Kadı Ebu Yusuf'undur. Bime ne ala acaba? Neyle kavuştu bu cennette köşkler falan? Yani şunu demek istiyor bize sorsam bu devamlı saraylarda Harun Reşid'in sofrasında yani bu ahireti sıkıntı diye zannedilir. Neyle kavuştu buna? İnsanlara ilim öğretti, doğru fetvalar verdi bir de insanların eziyetlerine sabretti. Çünkü bir insan hakikaten Allah için doğruyu konuşup doğru fetva verip insanları irşada çıkarsa düşmanı çok olur. Onunla uğraşan çok olur. Ona eziyet eden çok olur. Maddi manevi sıkıntı verirler ona. E bunu Allah için milleti cehennemden kurtarayım diye bu işe katlananlar işte dünyadayken müjdelerini alırlar. Onun için Marufu Kerke Hazretleri o, o zuhurattan yani ayılınca ne dedi adamına? Dedi ki, ben dedi i̇mam Bey Ebi Yusuf'un vefatını yaklaştığını anladım. Bana vefat ederse mutlaka haber et. Yani ben onun için böyle bir şey gördüm. Dolayısıyla mutlaka cenazede bulunayım demek. Cennetlik olduğu kesin. Cennetlik olduğu kimin kesin? Sonra ozat da diyor doğru gittim diyor. Tabii o zaman nerede Maruf-ı Kerhi Hazretleri Dicilerin kenarında bir zaviyesi vardı. Uzun değil. Ebu Yusuf merkezde. Ben diyor gidene kadar tabii o zaman böyle vasıtalar yok. Bir de gittim baktım cenaze çıkarılıyor. Mübarek manen haber aldı. Sonra diyor baktım cenaze ben şimdi gitsem Maruf-ı dönsem gelcem. Ne o? kavuşacak namaza, ne ben kavuşacağım. Bari ben hazır cenaze kılınıyorken, ben kavuşayım namaza diye. Ondan sonra kıldı, geldi. Maruf Uker dedi ne oldu? Dedi böyle böyle cenaze çıkarken rastladım. Daha da size kavuşamazdım. Mecbur cenazeyi kıldım. Eyvah. O kadar üzüldü ki Maruf Uker Ölene kadar bu meseleden hasret çek. Nasıl bu Yusuf'un cenazesine katılamadım? Nasıl bu Niye? İşte alim kişi Allah için ilmiyle amel edip, doğru fetva verip her türlü sıkıntıya katlanırsa abitten üstün oluyor. Yani şimdi burada maruf-ül kerh Hazretleri tabii o da ravilerden muhaddisler ne dersen de maruf-ül kerh hepsi toplamış. Ama bu Yusuf'ta ilim sıfatı öne çıkıyor tabii ki. E sen burada alimin abitten üstünlüğü abitten maksadımız da hamsofta değil dedik işte. O da veli. Hakiki abit, hakiki veliden bahsediyor. Öteki de ilmi amel eden bir alim. Ama çok ibadetle meşgul olma vakit bulamıyor. Neden? E millete fetva vermekten, ders okutmaktan, e dini neşretmekten dolayı. Bunun ondan üstünlüğü ne kadar olur? Kefazlil kameri alâ ke kevakib. Ayın diğer yıldızlara karşı fazileti kadar. Şimdi diğer yıldızların ayın yanında hükmü var mı? Hangi yıldız baktık mı görünüyor? Yani görünse bile mum gibi kayıyor değil yani. Ama ay bir dolunay olduğu zaman... Efendim Mehtaplı gecede, e, hele bir de şehrin ışıklarından uzak yerde olduğun zaman, o vakit zaten yıldızlar da çok görünüyor. Ama yıldızlar ne zaman görünüyor? Yıldızlar ay yokken görünüyor. Efendim sen bir yolculukta, şehirler arası yolculukta ortalıkta ışık yokken arabanı durdurup bir çıkıp baktın mı? Ben baktım çok. Ne oluyor? Ay yokken yıldızlar nasıl görünüyor? Diyorsun ki, bu kadar yıldız mı var mı? E bizim İstanbul'da da vardır o zaman, <gülüyor> evet. <gülüyor> Ankara'nın semasıyla İstanbul'da da aynıdır, şuradan şuraya birleşiyor. Ayı nasıl hepimiz görüyoruz? Yıldızlar da aynı, hepimizin üstünde. Peki niye efendim e, şehirler arasındaki karanlıkta da daha çok görünüyor? E ışık yok, çık görünüyor. Peki neden? Ay yok diye. Ay baskın olduğu bir gecede yine yıldızlar hükümsüz kalıyor güneş geldi mi zaten hepsini söndürüyor diyor. Yoksa güneş varken ay da duruyor, yıldızlar da duruyor yani. E ay varken de yıldızlar var. Ama ayın yıldızlardan e, üstünlüğü ne kadar tartışılmaz. İşte bu alimin de üstünlüğü. Ay gibi de. Diğer yıldızlardan. İbadet eden veliler yıldızlar gibi. Alimler insanlara nasihat eden alimler ay gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hiç sorma güneş gibi. İnne nural kâber Ayın nuru da nereden alınma? Güneşin ışığından alınma. Güneşte ne oluyor? Ne ay kalıyor? Ne yıldız kalıyor? Tabii ki bütün ilimler Muhammed Mustafa'dan alın. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Hatta bütün peygamberler bile ruhlar aleminde ondan aldı, alacaklarını. Ve kullu mir resulillahi bi'temis. Garifan min el bahri ev min et yem iman bu husul hazretleri buyuruyor ya hepsi e, kabına göre dolduruyor işte kimisi bir avuç alıyor kimisi bir kazan alıyor kimisi bir efendim, tankerle gidiyor herkes hacmi kadar ya alıyor ama hepsi Rasulullah'tan alıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama alimler onun varisleri. Çünkü neden? Ve'l-ulema varasetul enbiya. Ancak alimler peygamberlerin varisleridir. Varis ne demek? Mirasına konan. Mirası ne? E, mirası Peygamberler ne bırakmadı? Altın para bırakmadı. Gümüş para bırakmadı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Fatıma annemize e, babasının ve hayatındayken istifade ettiği Fedek'teki arsayı vermedi. Fatıma annemiz dedi ki bu arsa benim değil mi ya? Dedi baban sana vermişti ama istifade etmen için arkasına kaldığı zaman peygamberler altın gümüş Mal mülk miras bırakmazlar. Çünkü senin Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem senin ben babandan işittim. Nehnu maşeral bir lanı vereceğiz. Biz peygamberler cemaati miras bırakmaz. Ma tarakna sadaka. Bıraktığımız Beytül Mal'a Müslümanların fakirlerine sadaka kalır. 13'ün vermedi. Fatıva annemiz de anlaştık karşıladı bunu. Çünkü neden peygamberler mal mülk arsa tarla altın gümüş Miras bırakmadılar. Ilm. Ancak ilim bıraktılar. İlmi de Allah'tan aldılar. Onun şu ayet hadis ilmini aldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in. Efendim tabi bütün ilimleri vardı ama bize getirdiği ahirette cennete bizi götürecek olan ayet hadis ilmindir. Tıptan da bilirdi. Her şeyden de bilirdi ama bize getirdiği ebedi hayatı ahiret saadeti müthiş. Tabi ahiret saadetini kazandırırsa dünyayı da ayda kazandırıyor. İlim bıraktılar. Ne dedi Ebu rehaz Allah'ın çıktığı sokağa Resulullah s.a.m. vefatından sonra çarşıda bağırdı. Ey sahabe, ey insanlar ne oldu? Hadi camiye koşun Rasulullah mirası dağıtılıyor dedi. Bütün millet dükkanını tezgahını bıraktı. Zannettiler ki sarığını cübbesini falan gelenlere veriyorlar. Teberrük ederiz, kutsal emanetlerden alırız diye. Koştular baktılar öyle bir şey yok. Sonra geldiler buldular onu dediler sen bizi işimizden gücümüzden ettin ya. Böyle de bir şey görmedik. Ne gördünüz dedi. E bir halaka gördük kıraat yapıyorlardı Kur'an talim. Bir halaka vardı zikir yapıyorlar bir halaka var tefsir okuyorlar bir halaka var hadis okuyorlar. Miras falan görmedik. E siz daha ne görecektiniz dedi. Peygamberlerin mirası ilimdir dindir. Bak oradaki o halakalar sizin ağzınızı düzeltmek için, Kur'an'ı düzgün okumanız için, sure ezberlemeniz için, helal haram ilminden, fıkıhtan, namazdan, abdestten öğrenmeniz için kurulmuş sahabe-i kiramdan böyle. Cemaat cemaat öbek öbek otururlardı mescitte namazlardan sonra. E, Resulullah'ın mirası odur, siz ne anladınız dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Senin dinin, itikadın, ilmin düzgün olmadıktan sonra, abdestin, namazın, guslun, taharetin, bilgin olmadıktan sonra Resulullah'ın sarığını başına sarıp da gömmüşen seni kurtarmaz ki. Kutsal emanetlerin şefaatı vardır, faydası vardır ama itikati ameli düzgün olan için. Sen öbür türlü hırka-ı şerife sen de gömülsen ne olur? El-i sünnet'e göre inanmadıktan sonra. Evvela ilim, onun mirası ilimdir, ayettir, hadistir, tefsir, hadis, fukuhttır. Onlar ilim bıraktılar. Femenekhadehu <gülüyor> Kim bu ilimden nasibini alırsa işte onun için bari medrese gidemiyorsunuz. Bari derslere okuyamıyorsunuz, meşgaleleriniz çok, kadınınız, erkeğiniz, çoluk çocuk büyütüyorsunuz, geçim derdiniz var falan. Kadınların evde tabii işleri olması lazım. Keşke dışarıda çalışmasalar. Hiç cahiz değil ama işte. Madem öyle, hiç olmazsa Lalegül'deki tergib hadislerini dinleyin de Resulullah'ın mirasından nasibinizi alın. şifa şerif dinleyin, Resulullah sallallahu sıfatlarını öğrenin, ilimlerini, dinini öğrenin, nasibinizi alın. Mektubat şerifi'yi dinleyin, itikad, itikadını öğrenin, nasibinizi alın. Perşembe sohbetlerine ayet hadisleri dinleyin, nasibinizi alın. Yoksa kaçırdığınız internetten dinleyin. Bizim siteye girin, bütün sohbetler duruyor orada istediğiniz kadar. Peygamberlerin salavatullahi alâ ve aleyh-i Mirası dindir, ilimdir, ayet, hadis, fıkıh, hakayet, tasavvuftur. Femen ehezehu ehezeb-i kim Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ilminden nasibini alırsa, işte o en büyük payı almış olur. Yeryüzünde Allah'ın ve Resulü'nün ve Kitabının halifesi olur ya. Efendimiz çok okudu bu adısları. Men emre bil maruf ve nehal münker. Kim Allah'ın dinindeki marufları, meşruları, helalları, farzları, vacipleri emreder ve nehal münkeri. Kim Allah'ın şeratında, fıkında, dininde münker olan reddedilen şeratsızlıkları yeder, yasaklar. Yani tabi biz burada emreder nehyeder denge biz vali değiliz, kaymakam değiliz. Başbakan değiliz, cumhurbaşkanı değiliz. Onun için bizim kanun çıkartma yetkimiz yok ki bizim elimizde bir şey gelmiyor. Ama kanun yapanları seçiyoruz. Orada mesuliyetimiz var. Çünkü onları seçerken dikkat etmemiz lazım. Dikkat ederek hareket etmemiz lazım. Ama ne yaparsan yap işte anayasa, babayasa Kur'an'a, sünnete dayanmadığı zaman hep olan biten ortaya çıkanlar da ee, İslam'a Müslümanlara uygun bir şey ekseriyetle çıkmıyor faydalı bir şey. E onun için e şimdi bizim iyiliği emretmemiz, kötülüklerine etmemiz ne anlama geliyor? Vaaz etmemiz, tebliğ etmemiz, teşvik etmemiz, davet etmemiz, çağırmamız, duyurmamız bu anlama geliyor. Yoksa bu tabi devlet bazında, yöneticiler bazında olduğu zaman gerçek emir, gerçek yasaklama o zaman olur. Keşke. Ama biz bu elimizden gelmediği takdirde o zaman yine vazifemizi yapacağız. O da nedir? O da dilimizle, yani elimizle icra durumunda değilsek o zaman kalıyor bize dilimizle. Çünkü fe mellem eliyle müdahale edip işleri düzeltmeye gücü yetmeyenler diliyle dini anlatsın buyuruyor. E o makamdayız şu an hepimiz. Sen de bir sohbete, bir konuşmaya, bir kitabı, bir hak beyanı dinlemeye, okumaya teşvik ederken sen de bunu yapmış oluyorsun. Şu sohbeti dinle derken, mesaj atarken sen de bunu yapmış oluyorsun. Bu vaazı adama sen yapmış oluyorsun. Ve Peygamberin mirasından sallallahu aleyhi ve sellem hisse almış oluyorsun. فَهُوَ خَل۪يفَتُ اللّٰهِ اَفْيَارْضِهِ <gülüyor> Nesefi tefsirinde var bu had-i şerif? Efendimiz dininden düşürmez Kim iyiliği emredip kötülükler ne ederse, o Allah'ın dünyasında Allah'ın halifesidir. E niye? allah Teala kullarıyla direkt konuşmaz ki. Âdem'i halife yapacağım buyurmadı mı Kur'an'da? E biz de Adem oğluyuz, Âdem kızıyız. O zaman hepimiz Allah Teala'nın dinini anlatmak ve ona davet etmek suretiyle Allah'ın hilafeti makamı ve halifetü'r-resul Resulullah sallallahu aleyhi ve de Çünkü neden bu hadis şimdi Resulullah olsaydı okuyacaktı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne oldu? Ben okudum bunu şimdi. E onun yerine bunu duyurmuş oldum sana. E sen de gidin başkasına mesaj attın, şu sohbeti dinle dedin veya link attın, bilmem ne, tweet attın. E ne oldu? Sen de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem halifeliğinden nasibini almış oluyorsun. Çünkü neden? E bu hadis-i şerifi duyurdun. O olsaydı o söyleyecekti bunu ona. Ve halifetü kitabı, Kur'an'ın da halifelik makamına geliyorsun. E neden Kur'an-ı Kerim duruyor hafta kimseye oradan bağırıp konuşmaz ki? Ama sen ne zaman diyorsun Allah'ımız böyle emrediyor bak gözümüzü yumalım namusumuzu koruyalım. Harama bakmayalım, kadın erkek birbirine bakarak karışmayalım, çalışmayalım. Misal misal misal. E bunlar hep Nur suresi, Ahzab suresi. Kur'an'ın halifeliği bu. Yoksa öp başına koy git mezarda oku. Tamam öp başına tabii koyacağız. Mezarda da okuyacağız. sebabı gider. Hediye ederiz. Ama Kur'an bunun için indirilmedi. Kur'an ölüden çok diriye lazım. Onun için mutlaka miras-ı nebeviden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mirasından nasip alalım. Hem de nasibimizi, hissemizi artıralım. Çünkü hissemizi arttırmak elimizde ama şerahata göre adamın karısı mısın, oğlu busun kızı mısın o mirastan payını artıramazsın. Allah çünkü belirlemiş. 8'de 1, 6'da 1 2 misli, 1 misli bu kadar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mirasından hammal profesörden fazla nasip alabilir. Fakir, zenginden fazla hisse alabilir. Çünkü bu borsanın hisseleri değil. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirası. Ebedi saadet iki cihanda bu köleyi aziz yapar. Bu şerefli geçinen soysuzu Allah'ın dininin cahili şerefsizi ama şerefli geçiliyor. O soysuzu rezil eder. Çünkü bu ilim hakikaten bir acayi. Halife işte unuttum hangisiydi? desem Abbasilerdendir yine. Bilal ibn -Bil Rabah mıydı? Yani Mevali'den, azatlı kölelerden bizzat yani şey etmiş olabilirim yine Evet, haça gideceklerdi. Oğullarını da aldı halife. Yani o zaman halifeleri tabii ki bir alimin yanına gidip çöküp fetva soruyordu. ihramın farzlarını, vaciplerini falan. İşte Fahatçı'nın farzlarını, sünnetlerini öğrenmek, bir fetva sormak için. Aldı oğullarını düşünsene Şehzade yani Abbasi halifesi veya neyse Emevi. Belki Abbasi daha çok tabii. Emeviler zaten az, çabuk bittiler. Ondan sonra geldi. Şeyde, o Köle azatlısı olan zat da zannedersem Tabi'in veya teba'y tabi'inde olabilir yani. Teba'y tabi'inde olabilir. Çok alim ama. Ama yüzü de yapmış bu E köle azadlılarından. Ama ilimde de zirve. O zaman da en büyük alim o. Gelmiş. Böyle gelmişler, önüne oturmuşlar. İşte fetva sormuşlar, şunu yapmışlar, bunu sormuşlar. O da onlara böyle bir havalı havalı cevaplar vermiş. Yani sen halife misin, şehzade misin, bilmem ne. Ne takayım sizi. Ben de ilmime bakarım. İlmin verdiği vakar olması lazım i̇mam Azam öyle e, yani vasiyetlerinde bakkır nefseke. Kendine değer ver. Bir alim önce kendine vakar verecek. Yani i̇nsan kendi değerini bilmezse başka sen değini hiç bilmez. Yani kendini alçaltacak işler yapmayacaksın. Ağaların, paşaların kapılarında böyle. Yalakalıklar yaparsan rezillik olur. Hele ki bir alime iç yakışmaz. Onun için e, o zat vakarıyla, ciddiyetiyle onlara cevaplar vermiş. Sonra o halife çıkınca demiş ki çocuklarına ya demiş şu kölenin demiş azattı kölenin demiş önünde demiş böyle gidip diz çöküp de fetva sormak zorunda kaldık. Helal olsun yine. Dini öğrenmek için helal olsun. Kendine göre ben halifeymiş, dediğim yaparım diye uydurmamış dini. Efendim doğru bilgi almak için kaynağına gitmiş. Bir de ilim biliyorsunuz saraya çağırsan gelmez. İlimin ayağına gidilir esasen. Esasen. Ama şimdi tabii bu işler o böyle olmuyor. Efendim ya demiş oğullarım demiş ne olur okuyun da alim olun demiş. Bu rezilliği çekmeyelim bir daha demiş. Yani demiş koca halife, çocuklarımı da aldık, gittik bir suratı siyah adamın önünde. Yine halifenin çiğliğini gösteriyor tabii bu. Yani siyah olsa ne olur, fakir olsa ne olur köle. Ama neyse. Yani onlar tabii o zaman soylu. Ya demiş, şu rezilliğimize bak. İlmimiz olmadığı için demiş, ilmi olan birinin önünde, siyah bir kölenin önünde. Yani kendine göre onu bir rezillik atletmiş yani. Zillet atletmiş yani. Tabii o onun yine şey ama bir de nasihat çıkarıyor buradan tabi oğlanı diyor ki oğlu padişahın o halifenin oğlusunuz ama bak ilmimiz olmadığı için de orada siyah kölenin öncesi çöktü yani ilim en büyük izzet ve şereftir bak o zaman yani kendimiz alim olalım siz de okuyun bir şeyler öğrenin de böyle zilletleri çekmeyelim yani ne demek istedi bak halifenin oğlu, oğlu olmak sizi aziz etmedi onu da suratı siyah olmak veya köle olmak zelil etmedi. Çünkü neden? Onda bir miras-ı nebevi'den azami derecede haz ve nasip var. Onun için o düçün o yüzden üstün aldı. Çünkü neden? Biz ona onun için gittik. Niye gidiyoruz yoksa biz ona? Çünkü i̇lim izzet verir, şeref verir, itibar verir. Ya yeter ki Allah için olsun. Amelle birlikte olsun. İhlas ile birlikte olsun. Allah rızası içinleşr olsun. Onun için dinleyerek de olsa nasibinizi alın. Kafanızda kalanlar kadarıyla aktarmalar yapın. Ve böylece yine insanların ezdinde muteber olacaksınız. Çünkü sizin bahsettiğiniz Allah ve Rasulünün ilimleri, aziz olan Allah'ın, aziz olan Peygamber sallallahu aleyhi ve ilimleri mutlaka size izzet ve itibar verecek. Kime karşı? İşte dünyadan başka bir şey bilmeyen, cep telefon markalarından başka bir şey bilmeyen, dizilerden, filmlerden, arabalardan başka bir şey bilmeyen cahil topluma karşı bir ayet, bir hadis bile okusarız. Bütün millet size, maşallah ya de biliyorsun falan. Allah'ın ilmi sizi itibarsız eder. Ama siz itibarım olsun, şerefim olsun, hava atayım, caka satayım diye. Değil. Bir insana helal haram öğreteyim. Allah'ın dinine davet edeyim diye öğrenin kardeşim. Bu dersleri böylece takip edin. Şimdi uzun bir hadis-i şerif var. Girersem çıkamam onda. Bir saat sürer. Ondan dolayıdır ki onu önümüzde. Bu hadis-i şerif bitti. Efendim bu hadis-i şerifi Ebu Davud Tirmizi İbni Maci İbni Hibban ve vesaire... Birçok kaynak rivayet ediyor. Meşhur hadis benim de çocukluğumda, yani çok çocukluğumda, 10 yaşımda ezberlediğim hadisler vardı. E zaten sonradankiler pek kafada şey yok Yani o küçükken olanlar hiç unutulmuyor. Mesela bu hadis-i şerifi, e, Efendimiz Hazretleri'nin Ahmet Hoca, bizim hocamızdı. tarihiye gitmeden, 77, işte o senede sen 76-77'lerde, bazı hadisler ezberledi bize, tahtaya tebeşirle yazardı. O hadislerden yani. ilk ezberlediğim hadis-i şeriflerdendir. Size de inşallah bereket olsun. E, ilim tahsili nasip olsun. İlim yolunda adım atmak hepimize müyesser olsun. Yani Allah'ımızın rızasını tahsil bu vesileyle. Resulullah sana mirasından büyük hisseler nasip olsun. Ölene kadar da o hisselerimiz eksilmesin. İlimden nasibimiz azalmasın. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem.